revatip sünnetleri terk edip yerine kaza namazı kılabilir miyiz? Ya da sünnetleri kıldığımız takdirde düşünürsek sünnetlerden önce mi yoksa sonra mı? Farz namazından sonra mı nasıl kılmalıyız? Ya, namazı ben mi? de anladım ama farklı. O zaman ikisine cevap verin hocam lütfen. Öncelikle şunu belirtelim ki e, kaza namazı e, mazeretten dolayı namaz kılınamamışsa bunun altını çizelim. Çünkü bazı hocalarımız bunun altını çizmeyince, düz konuşunca vatandaş anlamıyor. Mesela vatandaş diyor ki, hocam işte bir hoca duydum televizyonda, işte kazanamazı yok dedi. kazanamazı olmaz dedi. İşte hoca bunu anlatmaya çalışıyor. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mazerete binaen Hendek Savaşı'nda Hendek Savaşı'nda şiddetli ve yoğun bir çatışma olduğundan, hendeye geçmek isteyen o ahsap yani Hizipler yani o müşrik e, hı hı. grubu hendeğe geçmek için uğraştılar. Hendeğe geçtiği zaman Müslümanların arasına dalacaklardı. E, yoğun bir şekilde nöbetle namazlarını kaçırdılar. Yani can tehlikesi vardı. Ciddi bir tehlike vardı. Namazlarını kılamadılar. Ve Peygamberimiz de beddua etti onlara. Bizi dedi namazdan aldınız, namazdan alıkoydunuz diye. Efendimiz bu namazı kaza etmiştir. Bu mazeretten dolayı. Şimdi mazeretsiz terk edilirse mazereti yok adamın. Namaz kılmıyor ama. Sonra diyor ki ben namaz kılmak istiyorum. Bu Bunun kazası olur mu olmaz mı? Problem burada. Yani kaza namazı olmaz diyen hocalarımız bunu kastediyorlar. Mazeretsiz bir şekilde namaz kılmamışsa onun kazası olmaz. Anlamında söylüyorlar. Eyvallah. Ama ehl Sünnet'in yani alemlerimizin çoğunluğunun görüşü şudur ki e, mazeretsiz olsa da mazeretliye kıyasla yani mazeretle terk eden bir adam namazını kaza ediyorsa mazeretsiz terk etmişse namazı ne yapacak? Bu da kaza etsin demiştir alemlerimiz. Yani Allah kabul eder inşallah. Allah'ın Allah lütfu keremi vesilesiyle. Onun için mazeretsiz dost eğer kazaya kalmışsa namazımız yine de bir ümit. Bakınız mazeretlilere kaza namazı var kesinlikle. Mazeretsizlere var veya yok. Yani olay çok Kritik ciddi ve tehlikeli yani. yani. Ha, var diyerek Allah'ın rahmetini um umup e bekleyip e kazasını kılsın. Ama bilsin ki mazeretsiz olarak terk etti ve bunun e kitapta doğru dürüst tam manasıyla yeri de yok yani. Mazeretsiz kazaya bırakan. Şimdi namazı hmm. ne zaman kaza yapabiliriz? Namazı o üç belirli vakit vardır malum. Gerahat güneş doğarken, vardır. güneş tam tepedeyken. Ee, zevalden önce yani öğle namazından bir 10 dakika azami 15 dakika önce güneş tam tepededir. Ee, bir de akşam güneş batarken e, batış anında namaz kılınmaz. Hiçbir namaz kılınmaz. Kaza da kılınmaz efendim diğer namazlar da kılınmaz. Şimdi kardeşimiz bu üç vaktin dışında istediği zaman kaza namazı kılabilir. Ama bir vakit namazı efendim diyelim ki şimdi akşam namazı okunacak birazdan. Akşam ezan okunacak. Namaz okunmaz, ezan okunur. E, vakit girdi, ne yapayım diyor. Yani ben anladığım sorudan. Önce akşam namazını mı kılayım? Yoksa kazasını mı kılayım? Yoksa önce bir geçmişten bir kaza kılayım, ondan sonra akşam mı kılayım? Her ikisi de olur. Ancak, ancak burada hakkı olan nedir? Vakit namazıdır. Vakit namazını kıl, sonra kaza. E, özellikle ve öncelikle sorun olduğumuz o vakit namazıdır. Vakit namazını kıldıktan sonra kaza namazını kılarız. Vakit namazının farzını kıldım, sünneti var. Farz sünnet arasında kazayı koyabilir miyim? Koyabilirsin. İstersen sünnetinden sonra kıl. Yani kaza namazı için çok dar bir, belirli bir sınır yok. Dediğimiz gibi üç vaktine dikkat et. Üç vaktin dışında istediğin kadar kaza namazı kılabilirsin. Bir de şu şekilde anlayabilirdik. Acaba sünnetleri kaza yapabilir miyiz? Vaktin namazını sünnetlerini. Bunu yapmayalım. Yani öğlen yani namazının bu, ilk dört sünnetini evet, terk edip öğlen terk namazının ediyorum. kazasını kılmayalım <gülüyor> diyoruz. Hocam? Evet. Şimdi burada bir etik açısından bir uyumsuzluk var. Nedir o? Ben geçmişte namaz kılmamışım, günah işlemişim, hata etmişim. Şimdi telafi etmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Ahlaki olarak o hatamı telafi etmek için doğru dürüst kılmam lazım. Ne diye sağa sola saldırıyorum Allah aşkına? Niye vakit namazlarının beş vaktim sünnetini bozuyorum? Ben hatam geçmişte kılmamam. Doğru dürüst adam gibi kılmaktır onun kazası. Yoksa vakit namazının sünnetini sünnetinden oradan buradan çalarak kaza namazına çevirmek hoş değil yani.